İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Hayati Acileri programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz uluslararası sularda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 I'll soon be aramızın arkasından devam ediyoruz. Krim'den Sunshine of Your Love dinledik. E, günümüz neşelensin istedik. E, sanıyorum AB'den de ilginç açıklamalar oldu aslında bu olayla ilgili. Evet, parlamento başkanı bu Buzey'in bir açıklaması oldu. İsrail'in bu operasyonu karşısında şok olduğunu belirtti. Böyle bir saldırı beklenmediğini, uluslararası sularda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini.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 bazı batıda, bazı devletler nezdinde ilişkiler biraz daha normalleşebilir bu olaydan sonra diye düşünüyorum. E, tabii bu şey vardı kim yaptı hatırlamıyorum. Geçen bir yorum vardı bununla ilgili. E, Filistinler bir karşıt eylemde bulunmazsa bu konuyla ilgili e, Filistinler fırsat kaçırmak, fırsatını asla kaçırmazlar deniliyordu. Evet. E, yani referansını veremeyeceğim kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama... E,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 Çözülemeyen bir sorun var yani işte ABD bir dönem Türkiye işte farklı ülkelerin girişimi İsrail devlet olmaya çalışan bir toplum Filistin ulus devlet bazında çözülemedi bu olay bugüne kadar bu sorun bugüne kadar çözülemedi ama evet. baktığımız zaman bu girişim her ne kadar arkasında destekleyen devletler olsa da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 Yani çok daha kötüye gidebilir. Burada bir kırılma noktasındayız aslında. Hani evet. İsrail daha serpilere müdahale gibi. edeceğim, ederim dedi. Ee, öte yandan etmeye edebilir. Çünkü hani giden gemiler e, sanıyorum e, genelde AB vatandaşları olacak içlerinde ve e, direnmeyeceklerini söylediler. Bilemiyoruz yani hani bu bir, e, böyle düzenli bir hale gelirse sürekli abluklarının kırılmaya çalışılması... E,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 Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel